Ahzab Suresi Medine'de Hicri 5. yılın sonlarından nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyhe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 وَاتَّبِعْ مَا مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy. Allah ne yapıyorsanız onların hepsinden haberdardır. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter. Ma ceale'allahu li raculin min qalbayhi fi cuhhihi ve ma ceale azwajakum la'i tudahirun minhunna ummahatukum ve ma ceale ad'iyaakum adna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 لِيَسْأَلَ <gülüyor> الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ <gülüyor> Kafirlere ise gayet acı bir azap hazırladı. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ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 bize zafer vaat etmesi meğer bizi aldatmak içinmiş diyorlardı. Ve iz kâle tâifetum minhum ya ahle yafribelâ muqâme lakum farci'û ve yastâzinu farîkum minhumun nebîye yakûdûn inne buyûtenâ avratû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 قَدْ يَعْلَمُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا Allah, içinizden bozgunculuğa meyledip, savaştan alıkoymak isteyenleri ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah, içinizden bozgunculuğa meyledip, savaştan alıkoymak isteyenleri ve kardeşlerine bize gelin diyenleri elbet biliyor.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 Ey Peygamber, eşlerine deki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım. Wa in kuntumna ridla Allah ve Rasuluhu wa da alaakhirat fa inna Allah fa inna Allah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 Yalnız ahlbi, lêstun nık ahdin min alnisa. İn ittayetun, fələtəxzân bil qaul, fyaqum al fi qalbî marâdû, wa qul ma'rufa. Ey Peygamber hanımları.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 والصابرين والصابرات والفاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين خروجهم.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 Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler. O'nu sayıp çekinirler. Ondan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter. Me kana Muhammedu aba ahadin min rijalikum ve la kin rasulullah ve katamennabiyin ve kana Allahu bi kulli şey'in aliman Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ya eyyühellezîne âmenu zhkurullâhe zikran kefîrâ ve sebihû bukraten ve asîlâ Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Onu sık sık anın. Sabah akşam onu takdis ve tenzih edin. <Sessizlik> Odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için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 <Sessizlik> Sakın kafirlere, münafıklara itaat etme. Onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma. Ve yalnız Allah'a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter. Ya أحتموا المؤمنات ثم طلقتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن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 أتيت أجورهم التي أتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما أتاه الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 İn aradan, Nabi ayi Ey Peygamber.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 Zalik adnan, taqrır ağlırlar, وَلَا la وَلَا ve la بِمَا ve yabzin bima atihtehn kullar. Ve Allah yâlem ma fi qulubikum, ve Ey peygamber.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 Halimdir, Her şeyi hakkıyla bilir, müsamahası boldur. La yehillü leken nisa'u min ba'du ve la en tebeddele min ezvâcih. Ve la en tebeddele min ezvâcih. Ve lo'u a'jabaka husnuhunne illa ma meleket yemînuh.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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيهنكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن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 Allah katında büyük bir günahtır. İn tübdû şey'en inna bi kulli şey'in Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir. fî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 Ya eyühen-nebiyü kul li'zavacika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhim min fala Ey peygamber eşlerine, kızlarına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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمُرجفون في المدينة والمُرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوروك ثم لا يجاوروك فيها إلا قليلا ملعونين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 Belki de o saat yakındır. ve saira. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. fiha la Onlar onun içinde devamlı kalacak ve kendilerini koruyan veya yardımcı olan kimse bulamayacaklardır. يَوْمَ تُقَلَّبُوا جُوهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تُقَلَّبُوا جُوهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تُقَلَّبُوا جُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أطعنا الله وأطعنا Yüzleri ateşte kah bu yana, öbür yana çevrileceği gün, ah derler, ah ne olurdu, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygamber'e itaat etseydik. وَقَالُوا Ey ulu Rabbimiz derler, Sözün doğrusu, biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk. Ama onlar bizi yoldan saptırdılar. Ey ulu Rabbimiz! Onlara azabın katmerlisini ver ve dehşetli bir lanetle onları rahmetinden uzaklaştır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَكُولُوا كَالَّذ۪ينَ آدَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden akladı beri olduğunu ortaya koydu. O, Allah nezdinde pek itibarlı bir kişiydi. Ya eyyuhallezine amenütteku Allah'a ve kulu kavlen sezidâ yuslih lakum a'mâlekum ve yaghfir lakum gulûbekum ve men yut'i Allah'a ve Rasûlehu ve kad fâze fâvzan azîmâ.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 فَأَبَيْنَ <gülüyor> اَيْنْ Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de, onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular. Ama onu insan yüklendirdi.